1535 numaralı konu, Hazreti Peygamberin bir göçebe Arap'a zikri öğretmeleri, bir göçebe Arap Hazreti Peygamber'e gelerek, bana söyleyebileceğim bazı şeyler öğretir misin, dedi. Hazreti Peygamber şu kelimeleri söyledi, La ilahe illallahü vahdehu la şeriye le, elahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve sübhanülahi rabbi, le alemin,